Namaz ahkamı ile alakalı derslerimiz devam etmekte. En son geçen hafta namaza niyet ederken işlenen yanlışlıklar, düşülen hatalar ve yapılan bidatlere değinmiştik. Ne allah Teala'nın kitabında ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ne de ilim ehlinin sözlerinde namaza başlarken iftitah tekbirinden önce insanın diliyle telaffuz ederek namaza niyet etmesinin gerekliliğini ya da gerekliliğine işaret eden bir şeyin olduğunu görmediğimizi bununla alakalı hiçbir şeyin olmadığını sizlere nakletmiştik. Bazı müteahhir sonradan gelen Şafii alimlerinin İmam Şafii'nin bu konuyla alakalı bir sözünü yanlış yorumlayarak bu hatayı daha da genişletmiş ve insanlara bu konuda şüphe olmuş İmam Şafii'nin sözünü de naklettik ve bunun nasıl doğru anlaşılması gerektiğini ilim ehlinin kendi sözlerinden aynı şekilde sizlere aktarmıştık. Bu hafta Allah nasip ederse düşülen başka bir hata yahut namazda terk edilen sünnetlerden başka bir başka birisine değineceğiz. Geçen hafta haber vermiş olduğumuz üzere bu terk edilmiş sünnet özellikle bizim topraklarımızda, bizim memleketimizde rüküye giderken ve rüküden kalkarken ve ikinci rekatta, ilk teşahütte oturduktan sonra üçe kalkarken bu üç yerde tekbir getirilirken ellerin kaldırılması elleri kaldırarak elleri göğse kadar kaldırarak, göğüs hizasına kadar, omuz pardon, omuz hizasına kadar kaldırarak tekbir getirme sünnetinin terk edilme konusuna bugün Allah nasip ederse değineceğiz. Tabi bazı ülkelerde de Müslümanlar namaza başlarken iftihah tekbiriyle ellerini kaldırmıyorlar. Yani Allahu Ekber diyor ama ne yapmıyor, elini kaldırmıyor. Böyle yapanlar da var. Bununla alakalı tutundukları bazılarının zikrettiği bazı hadisler var. Bunların çoğu zayıf ya da uydurma hadisler. Mesela şöyle bir uydurma hadis, münker bir hadis duyabilirsiniz. Diyorlar ki mesela, "Men rafa yedihi fi salah, fala salate lehu." Fissalâh, Kim namazda ellerini kaldırırsa onun namazı yoktur. Bu hadis aslı olmayan içinde ravilerinden Me'mun bin Ahmet'in bulunduğu uydurma hadis rivayet eden, sürekli hadis uyduran bir adam var. Bu sebepten dolayı bu hadis uydurma. Yine bu konuyla alakalı dayandıkları bazı eserler var. Onlara geçmeden önce asıl olan nedir bunu öğrenelim. Namazda iftitaht tekbirini alırken, rükûya giderken, rükûdan kalkarken ve ikinci Rekatta oturduğumuz <gülüyor> zaman ilk teşahütten üçe kalkarken tekbir getirme esnasında elleri kaldırmayla alakalı sünnet olanın sahabenin amelinin ne olduğunu önce zikredelim. Ardından da konuyla alakalı getirilen bazı hususlara cevap vermeye çalışalım. İmam El-Bukhari Rahimahullah bu konuyla alakalı bir Risale telif etmiş. Bu risalenin adı da Cüz'un ref'ül yedeyn. Ref'ül yedeyn ellerin kaldırılmasıyla alakalı namazda ellerin kaldırılmasıyla alakalı İmam Bukhari'nin neyi var? Bu konuda bir kaleme aldığı, telif ettiği, hadisleri derlediği, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayetleri toplayıp naklettiği bir risalesi var. Bunun adı da Ref'ül yedeyn. Van Bukhari yaklaşık olarak diyor ki 50'ye yakın sahabeden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı 50'ye yakın sahabeden namazda tekbir esnasında, tekbirlerde ellerin kaldırılmasıyla alakalı ne var? Rivayet var. Bu etmiş olduğumuz mevudilerde, yerlerde. Ve bunlardan cennetle müjdelenmiş On tane sahabede bunların içinde. Yani cennetle müjdelenen on sahabede namazda ne yapardı? Rükuya giderken ve rükudan kalkarken ve diğer mevdilerde yerlerde, namazdaki zikretilen yerlerde ellerini ne yaparlardı? Kaldırırlardı. Diyor ki İmam Bukhari, Rahimahullah, Kâlel-Hasenu ve Hümeydü Hilal, كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم diyor ki Hasan ve Muhammed ibn Hilal Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı namazda ellerini kaldırırlardı. <gülüyor> Lem yastathni ahadan min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duna ahad. Bu kimseler Nebi ve Vesselam'ın ashabından kimseyi yapmadılar istisna kılmadılar yani falanca kaldırmazdı demediler. Yani ehl-i bu iki kimse diyor ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı namazda ne yapardı? Ellerini kaldırırdı. Diyor ki İmam Buhari bu söze bundakile binaen ve lem yathbut 'inda min ve ehli'l-Irak ve ve ve Ahmed ve diyor ki nazar ehli İlim ehlinden diyor, yetiştiğimiz, gördüğümüz Hicaz, Irak, Humayedi gibi, İbn el Medini gibi, İbn el Ma'in gibi, Ahmed İbn Hambel gibi, İshak İbn el gibi, ehlin ilimden diyor ki bunlar yaşadıkları zamanın <gülüyor> önderi alimlerdi. فَلَمْ يَثْبُتْ أَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُلِيمٌ فِي تَرْكِ رَفْعِ الْأَيْدِي أَنِ الْنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bu saydığımız ilim ehlinden hiçbirinin Namazdaki bu saymış olduğumuz yerlerdeki tekbirlerde ellerini kaldırmadık, kaldırmadıklarına dair hiçbir şey sabit değildir. Wala <gülüyor> en ahad min ashabe Buhari ne diyor? Wala <gülüyor> en min ashabe Sahabeden kimsenin bu konuda bu elleri kaldırma sünnetini terk ettiğine dair hiçbir şey sabit değildir diyor. İbnü'l-Kayyim Rahimahullah diyor ki bu sünnetle alakalı olarak Vanırı ile amel, fi zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve al sayıları. Nabi aleyhissalatü aleyhi vesselamın bu konuyla hayatındaki ameline ve ondan sonra gelen sahabelerin ameline bak. Nebi aleyhissalatü aleyhi vesselam namazdayken arkasından namaza durmuş sahabelerin ameline bir bak. Ve hum yarfaun aidihum fi salatinda rukugi ruku'i rafi minhu. Nebi Aleyhissalatu Vesselam ve ashabı rükuya giderken ve rükudan sonra ne yaparlardı? Ellerini kaldırırlardı. Sümme amel, sümme ameli fi zamanı sahabete ba'd sonra sahabenin dönemindeki bu sünnetle alakalı amele bak nasıl amel ederlerdi? Hatta kan Abdullah ibn Ömer. Bakın İbn Kayyim rahimehullah çok ilginç bir şey naklediyor. <gülüyor> Diyor ki Abdullah ibn Ömer, "İzar amen la yerfa hasabehu." Abdullah ibn Ömer sayet namazda bu tekbir getirilirken ellerin kaldırılması sünnet olan yerlerde elini kaldırmayan bir kimseyi gördüğü zaman diyor ki İbnül <gülüyor> Abdullah ibn Ömer onları çakıl taşıyla ne habarlar ne abardı? Taşlardı. Abdullah ibn Ömer'in sünnete olan böyle tutuculuğu meşhurdur, çok bilinir. Yani hatta sünnet olan bir şeyin yanlış bir uygulamayla uygulanmasını görsün aynı fiili yapıyor Abdullah İbni Ömer. Mesela yine camide sabah namazından sonra uzananlar var. Normalde sünnet olan insanın sabah namazının ilk iki rekat sünnetini kıldıktan sonra yapması evinde namaza gitmeden önce uzanması sünnet. Camide gördüğü zaman bu sünnete muhalefet edenlerini ne yapıyormuş? Taşla çakıl taşıyla taşlıyormuş. Aynı fiilini burada ne yapıyor? Abdullah İbn-i radıyallahu an. Bu sünneti terk edenlerle yapıyor. İmam El-Mervezi diyor ki, اَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِ ذَلِكَ اِلَّا اَهْلُكُوْفَا Diyor ki, bütün şehirlerin, o günkü ilim kentlerinin, medeniyet, ilim merkezlerinin alimleri bu konuda icma etmiştir. Söz birliği yapmıştır ki, Namazda bu yerlerde ne yapılır? Eller kaldırılır. İlla ehl-ü kufa. Kufa. Alimleri hariç. Kim kastediliyor burada arkadaşlar? Kufa alimleri. Hanefi Ebu Hanife. Ve onun bazı öğrencileri. Bununla alakalı olarak İmam Zeyla'i Hanefi alimlerinden bir tanesi. Nasburrayı adlı kitabında gezi ki bu kitap hadis takrici hidaye kitabının hadislerinin tahric edildiği o fıkıh kitabında zikredilen hadislerin tahricini yapıldığı bir kitaptır Nasbur Raye, İmam Zeylai Orada Abdullah ibn Mübarek biliyorsunuz bu ümmetin meşhur alimlerinden selefinden bir tanesi ile Nu'man ibn Sabit radıyallahu rahimehullah arasında Geçen bir kıssayı anlatıyor, bir olay anlatıyor Ebu Hanife ile. Abdullah İbni Mübarek kıssaya göre, mesela bu hadiseye göre İmam Ebu Hanife'nin yanında namaza duruyor, tekbir getiriyor. Allahu Ekber. Ruku'ya giderken yine ellerini kaldırıyor. Rukiye'den kalkarken ellerini kaldırıyor. Namazını bitirdikten sonra İmam Ebu Hanife ona diyor ki hayırdır diyor, uçacaksın diyor yani. Niye böyle çok hareket yapıyorsun? Ellerini kaldırıyorsun, indiriyorsun. Tabi Abdullah İbni da diyor ki şayet diyor ilk tekbirde uçmadıysam diğerlerinde de uçmam. Yani İmam Ebu Hanife'ye güçlü bir hüccet ile cevap veriyor. Niye? Sen de İmam Ebu Hanife olarak ne yapıyorsun? Namaza başlarken ellerini kaldırıyorsun. Diyor, i̇lk tekbirde uçmadıysak o giderken de rüküden kalkarken de ne yapmayız? Uçmayız diye İmam Ebu Hanife'ye güzel bir, edepli bir, ne yapıyor? Cevap veriyor. Burada İmam Subki'nin, İmam Şafii'ye nispet ettiği bir söz var. Diyor ki İmam Şafii, La yahillu li ahadin semia haditha rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi raf'il yedeyn fi iftita'i s ve indar <gülüyor> ruku'u ve raf'i minar ruku'u en yetrukel iktidâ'e bi fi'lihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi size biz burada nakiller yaptık. Dedi ki İmam Bukhari diyor ki 50'ye yakın sahabeden. Bunların içinde cennetle müjdelenmiş 10 tane de sahabe var. İlim ehlinden nakiller yaptık. Şimdi İmam Şafi diyor ki rükudan iftidah tekbirinde namaza başlarken rükuya giderken ve rükudan kalkarken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı sünnetini hadisini duyan bir kimsenin bu konularda, bu yerlerde ellerini kaldırmayı Resulullah'ın sünnetini duyduktan sonra ellerini kaldırmayı terk etmesi o kimseye diyor helal olmaz. Helal değildir. Sen duymuşsun nebi Aleyhisselam sana böyle yapıyorsan hala diyorsun ya hayır. İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde eller kalkmaz. İmam Ebu Hanife'nin içtihadı var. Bu konuda içtihad etmiş. Kendine ait bazı deliller zikretmiş. Ama onun karşısında Sabadan tutun da onun çağdaşları, ondan sonra gelen birçok ilim ehli ne yapmış bu konuda hakkı bizlere beyan etmiş. Burada Abdulmelik İbn Süleyman diyor ki: "Seltu Said binü Cübeyr." diyor Said binü Cübeyr'e sordum. "Anraf el yedeyn fi salat." Namazda el kaldırmakla alakalı <gülüyor> sordum diyor. Yani ne diyorsun bu nedir? Said binü Cübeyr çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki: "Huva şeyun" süsleyin bih salatuk Bu diyor namazınızı zinetlendirdiğin namazını süslendirdiğin nedir bir davranıştır gerçekten yani baktığınız zaman da böyle namaza bir ne katıyor elleri kaldırmak bu yerlerde ruk'uya giderken Allahu ekber deyip ruk'udan kalkarken namazına bir ne geliyor bir yani zinet geliyor bir süs geliyor Tabii sünnet olan ellerimizi kaldırırken iftıhat tekbirinden başlarsak eğer Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın üç surette ellerini kaldırdığı bize rivayet olunmuş. Yani ellerimizi hangi hizaya kadar kaldıracağımız ve nasıl şekilde kaldıracağımız ile alakalı nasıl bir şekilde tutacağımız ellerimizle alakalı parmaklarımızı birbirine bu şekilde bitiştirip kıbleye doğru ellerimizi açarak şu şekilde ellerimizi kaldıracağımız Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuş. Yani böyle illa birbirine bitişik olması filan olarak değil yani. Böyle şu şekilde. Ne açarak ne de böyle birbirine tam anlamıyla bitişecek. Normal bir şekilde. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırdığı yer sünnette üç ayrı yer olarak sabit. Birinci Rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini menkıbeyn dediğimiz omuz hizasına kadar kaldırdığı. Yani şu omuzların hizasına kadar, parmak uçlarının omuz hizasına kadar kaldırdığı sabit. Bu hadisi kim rivayet ediyor? İmam El-Bukhari Rahimahullah. Diyor ki, Ennehu yani nebi. Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdı. i̇bn Ömer'deki rivayet, i̇bn Ömer'in de rivayetinde. Ta ki nereye kadar diyor? Omuzlarının hizasına kadar. Bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın furu'a uzuneyhi kulak hizasına kadar. Yani parmak uçlarının İmam Nebi diyor ki furu'a yani kulağının üst kısmı yani şu şekilde. Bakın, şu şekilde kaldırın. Şu şekilde ne bir elaset-i kaldı. Kulak hizasına kadar. Bir rivayette de şahmet shahmeti uduneyi, kulak memesi kulak memesi hizasına kadar kaldırıldı. Bazı alimler aslında bunların bu rivayetlerin tek bir rivayet olduğunu yani avuçların alt tarafının omuza hizasına, üst tarafının da kulak hizasına geldiğini söyleyerek tek bir şekilde olduğunu söylüyor. Ama ilim ehlinin bir kısmı da diyor ki hayır. Her biri farklı bir sünnettir. Yani insanın parmak uçlarıyla omuz hizasına kadar kaldırması yahut kulak memesine kadar yahut kulak hizasına kadar kaldırması hepsi diyorlar ayrı birer sünnettir. Hepsi varittir. Bu şekilde üçüyle de ne diyorlar. Amel edilebilir. Peki namaza başlarken tekbir getirirken ellerimizi kaldırırken Bu el kaldırma fiiliyle, sünnetiyle tekbirlerin, tekbirin Allahu Ekber lafzının hangisinin önce, hangisinin sonra olacağıyla alakalı da üç ayrı rivayet var arkadaşlar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tekbirden önce kaldırdığı var. Yani namaza başlayacak, ellerini kaldırıyor Allahu Ekber. Önce ellerini kaldırıyor, sonra tekbir. Önce tekbir, sonra ellerini kaldırıyor. Yahut ikisini birden aynı anda yapıyor. Yani Allahu Ekber diyerek aynı anda yahut Allahu Ekber deyip önce tekbir sonra el kaldırıyor. Yahut önce ellerini kaldırıyor sonra tekbiri getiriyor. Bu konuya da bu şekilde değindik. Bazıları hani geçen hafta da söyledik ya Sünnet hususunda sünnet neyi emrediyorsa, delil neyi gerekli kılıyorsa onunla amel etmek yerine önce bir şeyleri kabul edip, önce kaideyi kuralı, fıkı oturtup onunla amel etmeye başlayıp sonra ona delil aramaya başlayanlar yaptıkları taassuba bu sünneti terk etmelerine bazı nedenler arıyorlar. Bazı gerekçeler bulmaya çalışıyorlar. Hani geçen hafta dedik ya namaza dil ile niyet etme konusunda Uğraşıp uğraşıp, kendilerini yorup, delil arama konusunda gayret sarf edip, Kur'an'dan bir delil bulamayınca, sünnetten bir delil bulamayınca gidip neye sığındılar? İmam Şafi'nin bir sözüne sığındılar ki, namazlarına başlamadan önce yap yapmış oldukları, yapa geldikleri dil ile niyet etme eylemleri ne yapsınlar? Pidatine devam etsinler. Bu konuyla alakalı da, Baktığın zaman adam diyor kardeşim biz zaten diyor Hanefi mezhebine bağlıyız. Müteassıbız, tasub sahibiyiz. Bırakmayız. Sen yani İmam Buhari diyorsun, 50 tane sahabe diyorsun. Evet bunlar bir kenar ama diyor bizim de delillerimiz var. Diyorsun getir yani nedir o delillerin? işte biraz cahil olanlara deminki söylediğimiz iki uydurma hadisi getiriyor. Diyor ne diyor? Kim namazda ellerini kaldırırsa onun namazı yoktur. Biraz bilenleri biraz daha dolaşıyor. İbn Ömer Radıyallahu anhuma'nın bir sözü var. Diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anh e raf'akum eydiyekum fissalâti hâkedâ Diyor siz ne yapıyorsunuz böyle namazda ellerinizi kaldırıyorsunuz. Wallahi inne hâle bidah. Bu diyor bid'attir. Ve mâ zâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallem ala hada şey ankat. kat Bunun dışında aleyhissalâtu vesselam diyor kaldırmamıştı. Ve evmâ hammad, hammad da diyor ki yani Aleyhisselatü Vesselam göğsüne kadar kaldırmaktan başka kaldırmamıştı. Şimdi Abdullah İbn Ömer'in sözünde bir ihtimalli bir vecih var. Geçen hafta olduğu gibi yani. Burada namaz ifadesi kullanıyor. as sala ifadesi kullanıyor Abdullah İbn Ömer. Ki rivayetin, rivayetin sıhhati konusunda da ilim ehli tarafından ihtilaf var. Bazıları hadisi zaten zayıf görüyor. Burada Abdullah İbn Ömer'in kastı ne arkadaşlar? Namazdan kastı ne? Ve inkar ettiği şey ne? Bizler biliyoruz ki Abdullah İbni Ömer, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda üç yerde ellerini kaldırdığına dair neyi var? Rivayeti var. Hatta Bukharda diyor ki, Abdullah İbni Ömer, üç yerde kaldırırdı ve bunun dışında ne yapmazdı? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam kaldırmazdı. Bunları zikrediyor. Evet, burada Abdullah Emniömer duayı kastediyor. Yani doğada diyor, ellerinizi hadi aşarak böyle yukarılarına yapmayın? kaldırmayın. Hatta rivayeti duyan Hammad ne diyor? Yani göğüs hizasına kadar. Göğüs hizasına kadar. Tabii şey ihtilaf, şey ayrı. Yani yağmur namazında, yağmur doğasında Nebi Aleyhisselam'ın ellerini kaldırdığını, hatta koltuk altlarının beyazı gözüktüğünü ne yapıyoruz biz? Biliyoruz. Bu şekilde nakil olunmuş. Ama onun dışında Abdullah bin Ömer diyor bu yaptığınız bir bidattır. Yani ellerinizi açarak böyle ne yapmayın? Yukarı doğru kaldırmayın. Yukarı doğru kaldırmayın. Çünkü diyor Nebi aleyhisselam bundan öteye ne yapmazdı? Gitmezdi. Evet. Hatta bununla alakalı ilim ehli ilim ehlinden yani Abdullah ibn Ömer'in sözü alakalı İbn Hibban çok güzel bir şey söylüyor. diyor ki fakat da Allah kabir her daje ma'atum mimmen lees al sinaatuhum hadis meşgalesi olmamış hadis konusunda derinleşmemiş insanlardan bazıları diyor Abdullah ibn Ömer'in bu sözünü alarak diyor ne yaptılar buna tutundular faza amu enraf alayde infisala indar rukwayi wa indaraf iraasi minhu bidha buna dayanarak Rükuya giderken ve rükudan kalkarken, namazda tekbir getirilirken, Allahü merhamid ederken, ellerin kaldırılma konusunda bunun bidat olduğunu iddia etler diyorlar. Buna tutanarak diyor. İbn-i diyor. Bakın. <gülüyor> diyor ki İbn-i İbban, ''İnnemâ kâle İbn-i Amar, raf'akum eyduyakum fiddu'â yani ila uzuneyhî'' Yani diyor İbni Ömer burada kulaklara kadar yukarı doğru kaldırılıp öyle yükseklere kadar kaldırılıp dua etmeyi kastetti diyor İbni İbhan. Zira diyor Arapça'da salat kelimesi ne ifade eder? Ne manaya gelir? Dua manasına gelir. Yani bazıları da ne yapabilir? Bu şüpheyle gelebilirler. Bu sünneti inkar etmek için bizlere ne yapabilirler? Ee, böyle şeyler önümüze koyabilirler. Aa, biz bilmeliyiz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti namazda bu zikrettiğimiz yerlerde ellerin ne yapılması? Kaldırılması. Bir başka husus arkadaşlar. Diğer bir konu. Namazda görüyoruz. Bazen hadire giden arkadaşlarımız, umreye giden arkadaşlarımız da görmüştür. Kıyam da ellerin nabılmaması, sağ elin, sol elin üzerine bağlanılmaması. Adam ellerini salarak namaz kılıyor. Bunu Ehl-i Sünnet Ehl-i Sünnet'e mensup olan Maliki kardeşlerimiz de yapıyor. Bir de biliyorsunuz Şiiler. Nebi Aleyhisselatü ashabına buz eden, bunlara sahip soran Şiiler de yapıyor. Onların, bizim onlar da şu anda bir neyimiz yok. Yani konu edinecek durumumuz yok. Biz olayı ehli Sünnet çerçevesi içinde ele alıyor, inceliyoruz. Sünnet olan arkadaşlar, namazda, kıyam halinde sağ elin sol ele ne yapılması? Bağlanması. Sehl-i İbn-i Sa'd Sehl-i i̇bn Sa'd diyor ki Kânen nâsu yu'merûne en yada'ar raculul yümnâ Ala zira'ihli yusrah İnsanlar namaz kılarken sağ ellerini, sol ellerinin üzerine bağlamakla ne yapılırdı? Emrolunurdu. Hadis-i Bukhari'de arkadaşlar. Sağ elin, sol elin üzerine ne yapılması? Bağlanması. Şimdi tabii tafsir gelecek. Sağ eli, sol elin neresine bağlayacağız? Nereye şekilde bağlayacağız? Şimdi bir sair uygulama var bizim topraklarda. Şöyle küçük parmakla baş parmakla avılıyor. Şöyle yapılıyor. Üç tane geri kalan parmaklar da buraya konuyor. Sünnette böyle bir uygulama yok arkadaşlar. Dikkat edin bana. <gülüyor> yani, yani namazı bir örfen anneden babadan öğrenildiği şekliyle kılmak var. Bir de kitaplarda yazdığı üzere rivayetlerden bize geldiği üzere namazı o şekilde kılmak var. Şimdi öncelikle değindiğimiz konu namazın kıyam halinde kıyam halindeyken sağ elin sol elin üzerine konularak kılınmasının ne olduğu, sünnet olduğu. Bunu bilmemiz gerekiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: İnna ma'şara'l-enbiyâ ömrnâ en nöahhir Bizler peygamberler olarak diyor Hazreti selam, peygamberler olarak sahuru geciktirmekle ve nu'accil fitranana iftarımızı erken yapmakla emrolunduk. O an numsik bi eymanina ala sağ ellerimizle sol ellerimizi fi namazda tutmakla emrolunduk diyor. Yani. Namazı böyle kılmakla emrolunduk. Yani bütün peygamberlerin sünneti bu arkadaşlar. Siz bakmayın. Bazı müteahhirin Malikilerden ve İmam Malik'e nispet edilen aslında raci olmayan görüşe ve bu ümmete muhalefet eden, İslam ümmetine muhalefet eden bu Şiilere, Caferilere, Rafizilere. Bu konuyla alakalı sünnet açık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce naklettiğimiz rivayetler bizlere ne ifade ediyor? Namazda sağ elin sol el üzerine ne yapılması? Bağlanması. Şimdi burada İbnu Abdullah, rahimahullah, Maliki alimlerden, Maliki alimlerden diyor ki: "Lem yarvi ahdun an Malik terker raf'i fihi ma illa Ibn al Özellikle az önceki konuyla alakalı olarak, az önceki el kaldırma alakalı olarak diyor ki İbnu Abdullah, İmam Malik'ten ellerin kaldırılmayacağına dair İbnül Kasım hariç hiçbir kimse ne yapmamıştır rivayet yapmamıştır. Terkil ile alakalı. Velzi na'khud bihi'r raf'a. Ale hadis İbn Ömer. Bizim aldığımız görüş diyor. İbn Ömer'in hadisinde olduğu üzere Nebi Aleyhisselatü vesselamın rükûya giderken rükûdan kalkarken ellerini kaldırdığına ve iftıh tekbiriyle ellerini kaldırdığına ve bunun secdede yapmadığıyla alakalı İbn Ömer hadisini alıyoruz biz diyor İbn Abdülberrahim Allah. O veli rivaahu İbn ve an Malik. Malik'ten de diyor İbn Ubeybin ve diğer ilim ehlinin naklettiği de budur diyor. Yine İbn Abdülber diyor ki bu ref'le alakalı, elleri kaldırmayla alakalıydı. Elleri bağlamakla alakalı, İmam Malik'e nispet edildiğinin aksine diyor ki لم ياتي sallallahu aleyhi ve sellem fi Bu konuda yani ellerin sağ elin sol elin üzerine konularak namazda kıyam halinde bağlanmasıyla alakalı nebi Aleyhisselatü vesselam'dan hiçbir ihtilaf nakledilmemiş, aktarılmamış. Ve hu kavlül cumhur min's sahabeti ve tabi'in. Sahabenin ve tabi'inin cumhurunun sözü bu. Ve hu'llezî zekerehu Malik fi'l muvatta. İmam-ı Malik'in muvattağda zikrettiği de budur diyor. Ve lem yahk ibnül munzir ve gayruhu an malik gayrahu. İbnül Munzir ve diğer birçok Alim i̇mam Malik'ten bunun dışında bir şey de aktarmamış. Ama şimdi bakın... ...hani taaslup dediğimiz şey var ya arkadaşlar... ...insanı ne hale getiriyor bakın. Şimdi bakın... ...Fas'a gidin, Cezayir'e gidin... ...Maliki mezhebinin yaygın olduğu yerlere gidin. Yani işin böyle derinine biraz indiğiniz zaman... ...kitaplara, nakillere baktığınız zaman... Maliki alimlerin sözlerini aldığınız zaman... ...görüyorsunuz ki sünnet evet... ...sağ elin sol elin üzerine ne bulması? Bağlanmaz. Şimdi haçta gitiyor adam... ...hatta böyle biraz ilimden nasibini almış... ...fıkıh kitaplarını okumuş bir adam... ...diyor ki kardeşim biz Maliki'yiz... ...namaza duruyor arkadaşlar... ...Allahu Ekber... ...sağ elini sol elini bağlamadan salarak namaz kılıyor. E niye böyle yapıyorsun? Diyor ki, yani, diyor, Maliki mezhebinde böyle... ...dediğin zaman ya bak İmam Malik'in görüşümüyle bu değil... Maliki mezhebinde bu nasıl oluyor? Yok diyor. Ondan diyor nakiller var. Yahut onun, ondan sonra gelen insanların, Maliki mezhebi alimlerinin kitaplarında zikredilmiş. Yani taassup insanı ne hale getiriyor? Arkadaşlar? Karşısında böyle apaçık şekilde duran bir sünnet var. Ve bu sünnetle alakalı hiçbir ihtilaf yok. Diyor ki adam, Maliki mezhebinde böyle bir şey var. Biz buna uyuyoruz. وَرَوَبْنُ الْقَاسِمْ عَنْ مَالِكَ الْاِرْسَالِ İbnül Kasim az önceki şey hususunda da ellerin kaldırılma hususunda da İmam Malikten ne yapıyor? Ellerin bağlanmayacağına dair bir rivayet naklediyor. İlleti ne peki bu rivayette İmam Malik'in iki illet zikrediliyor. İki illet zikrediliyor. İmam Malik'in Ellerini bağlanmasını görmemekle alakalı, salmakla alakalı iki sebebe dayandırdı zikrediyor. Birincisi diyor ki, insanların bunu farz zannetmemesi için, namazda bunun sünnet olduğunu onlara öğretmek için salınması gerektiği. Diğeri de, namazda destek olsun diye, teabbud niyetiyle, Allah'a ibadet ve kulluk niyetiyle değil de elini bağlama, destek olsun, ayakta daha rahat durayım diye bağlayan olursa, o zaman onun ellerini salması gerektiğiyle alakalı iki, iki illete dayanarak, iki illete binaen, kendisinden böyle bir söz naklediliyor. Ama onun asıl meslebi, asıl görüşü ne arkadaşlar? Sağ elin sol el üzerine ne yapması? Bağlanması. İşte Taasul böyle kötü bir şey arkadaşlar. Yani neyin neden olduğunu, alimin neden bir şeye dayanarak bir görüş beyan ettiğini bilmeden bir insan amel ederse ne yapar? Öyle hataya düşer. Bakar ben İmam Malik'e uyu uyuyorum diye kendini zanneder. Halbuki ne İmam Malik'e uyuyor ne de Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine uyuyor. Evet. Tabii sünnet olan arkadaşlar sağ elin sol ele konulması, sağ elin sol elin Üzerine konulması, sağ elin sol elle, elle tutulması. Peki bu eller nereye konulacak namazda? Göbek altına mı? Göbek üstüne mi? Yoksa sadır dediğimiz göğüs olan bölgeye mi? Göbek altındaki rivayetler arkadaşlar, sahih olmayan rivayetler. Bu konuyla alakalı merfu olmayan Ali radıyallahu anh'dan Rivayet olunan göbek altıyla alakalı rivayetler var. Yani göbek deliğinin altına. Bizim memlekette insanlar öyle yapıyor değil mi? Elleri şöyle göbeğin altına bağlıyor. Bununla alakalı sahih bir rivayet yok. merfu peygamberden Aleyhisselam'dan. vesselam'dan. Bununla alakalı Ali radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Onun böyle yaptığına dair. Ama o bile zayıf. Hanefi alimleri bile. Mesela Bedreddin Ayni buhari şerhinde Sahih-ül Bukhari şerhinde Onda Tulkari şerhi Sahih-ül Bukhari adlı eserinde bunu getiriyor Ali radıyallahu anh'dan böyle bir rivayet olduğunu ama sahih olmadığını Ali radıyallahu anh'a ulaşmadığını senedinde kopukluk olduğunu söylüyor. Yani göbek altına bağlanmasıyla alakalı sahih bir ne yok? Ne merfu ne de sahabe tabi'ne ya da sahabe ulaşmış mevkuf ya da maktu bir ne yok? Eser yok. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın İbnü Huzeyme'de bir rivayet var. İmam Nevevi'nin, İbnül Kayyim'in müteaddim alimlerden, müteahhir bazı alimlerin sahih sahi gördüğü, Hasan gördüğü bir hadis var. Bu hadis Vail İbn Huzur hadis. Diyor ki Vail İbn Huzur Radiyallahu Anh, "Kâl: "Sallaytu ma'an-Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'la namaz kıldım. Vadaa yadahul yumna ala yadihi yusra ala sadrihi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazda" Sağ elini sol elinin üzerine ve göğsüne koydu. Ne bi aleyhisselatü sallamlar rivayet olunan ve göğse koyul nereye koyulacağına dair sarih olan bir hadis var. O da bu hadis arkadaşlar. İbnü Huzeyme'de geçiyor. Wa'il İbnü Huzur hadisi. Ne bi aleyhisselatü namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üzerine ve göğsüne koydu diyor. Neredeymiş bu hadis? Yarın oldu. İbnü Huzeyme. Sahih İbni Kuzeyme'de. Evet. İbn var. Vail ibn Hücur radıyallahu anh rivayet etmiş. Peki Bukhara'daki buna yakın bir rivayet var. Bunları not alın arkadaşlar. Ee, biz bunu zikrediyoruz. Diyoruz ki bak na namazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ elini sol elinin üzerine göğsünün üzerine koyduğuyla alakalı göğs yeriyle alakalı bunu tahdit eden belirleyen bir rivayet var. O da İbnü Huzeyme'de sadır kelimesi olarak geçiyor. Nerede? İbnü Huzeyme'de kim rivayet ediyor? Va'il İbni huzur Radiyallahu anh. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldım. Sağ elini sol elin üzerine bağladı, göğsüne koydu. Ve bu hadis Hasan bir hadis. Tabi bu hadis zayıf görenler de var. Ama zayıf görenleri yine olayı değiştirmiyor. Başka bir rivayet var. Diyor ki Wa'il ibnu Huzur onun bu rivayetinde diyor ki La anzuran ila Rasulillahisallallahu alaihi wasallam, Nabi Nebi wa Vesselam'ın salatına namazına bakacağım diyor, nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl diyor, kalktı ve tekbir getirdi. Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? Nasıl kılıyor? ve ellerini diyor kulak hizasına kadar getirdi. Sonra وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. Bakın arkadaşlar, sağ eli sol elinizin üzerine koymak sünnet dedik. Şimdi sağ eli sol elin üzerine ne şekilde koyacağımızı bu rivayet bize açıklıyor. Nasıl bağlayacağız? Diyor ki sağ elini sol elinin kef avucuna koydu, üstüne koydu. Bir şekil bu. Şu şekilde. Ve aler râsg. Şu bilek kemiklerine. iki, yani Bir şu şekilde. Bir şu şekilde. Şu kemiklere. Ve sâid. Şu görmüş olduğunuz yer. Şurası. Sâid. Yani dirsekten önceki bölüm. O elimizin dirsek altındaki o etli bölüm. Kaslı bölüm. Burası. Yani bizi burada internetten dinleyen, kayıtlardan dinleyen arkadaşlara anlatmak biraz zor. Buranın adı ne Türkçe bilmiyorum ama buraya ne dersiniz? Hmm. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani diyor buraya koyar. Üç şekilde ne var? Elini koyduğu yer var. Bu şu de sünnettir. Tabii bağlama şekli olarak arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam bazen kabut yapardı. Kabut yani şu. Şu şekilde kabıt. Şu şekilde yapardı. Bazen de Nebi Aleyhisselatü Vesselam elini koyardı şu şekilde. Yani şu şekilde. Yani kabıt şu, el kabd. Elini şu şekilde kabz etmesi, avuç, avuçlaması yani. Bazen de ne yapması? Şu şekilde üstüne koyması. Diyor ki, bazı ilim ehli ama diyor bazıları bu Hanefi mezhebinde var. Bu kabz etmekle, avuçlamakla eli düz açmayı ne yapmış? Birleştirmiş, cem etmiş. Şöyle bir suret ortaya çıkarmış. Küçük serçe parmakla baş parmağı ne yapıyorsun? Bileğe getiriyorsun. Bileğini sarıyorsun. da üç parmağın dışarıda kalıyor. Ne oldu? Bu ne kabz etmek oldu ne de elini açarak bağlamak oldu. İkisini birden ne yaptın sen? Cem ettin. Ama bununla alakalı rivayet yok. Yani şöyle bir şey yok. Bunu Hanefi alimlerden i̇bn Abid'in haşiyesinde zikrediyor. Ama sünnette olan ne arkadaşlar? Ya kabz etmek. Kabz. Buraya kabz edebilirsin. Şuraya kabz edebilirsin. Ya da Nebi Aleyhisselam'ın şu elinin üzerine elini atması, yapması? Koyması. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Diğer bir husus, diğer bir husus arkadaşlar. Bazılarının namazda istiftah duasını okumaması. Nedir o istiftah duası? Tekbirden sonra okunan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan dualar. Subhaneke Allahümme, <gülüyor> Subhaneke Allahümme, Subhaneke Allahümme, Nebi Hamdik. Ve tabarak ismik ve taala jaduk, ve la ilahe gairuk. Allah mı bād beni ve ben hataiyya, kema bād ta, ben el maghrib Allah mı min hataiyya, min ama Allah min hataiyya, kema min duaları. Onun dışında birçok rivayet, sabit rivayetler var. Her birini kere, bir kere okuyacağız. Yani hepsini aynı anda okumayacağız. Bazıları ezberlememiş böyle namazını kılıyor. Terk ediyor bunu. Bundan sonra istiftah duasından sonra ne var arkadaşlar? İstiaze. <gülüyor> Fatiha'ya başlamadan önce e Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha'ya başlıyoruz. İlk rekatta. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda iki görüş var. ilim ehlinin zikrettiği. Bir görüş diyor ki Namaz bir bütündür. Bu manada ilk rekatta eğer istiaze, Fatiha'dan önce istiaze yaptıysan, e'udu billah dediysen, artık üçüncü, dördüncü rekatlarda e'udu demeye gerek yok. Bismillah demen yeterli. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin yeterli diyorlar. Bazıları diyor ki hayır, Allah-u Teala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuduğun zaman Allah'a sun Ayetin delil getiriyor. Her rekatta diyor Fatiha'yı okumadan önce e'udu istiadeyi yaparsın. Sonuçta bu sünnet. Besmele ise arkadaşlar, Besmele ise Fatiha'dan gören alimler Besmele'yi okuman gerekliliğini söylüyorlar. Eğer Besmele Fatiha'dansa. Sessiz. Tabii sessiz. Eğer Fatiha'dan değilse bunda da ihtilaf var. Ama biz ne yapmamız lazım? Besmeleyi getirmemiz lazım. İki görüş olduğunu söyledik. İstia'da e'udu billah müneşşeytanirracim. Her rekatta da diyebiliriz. İlk rekatta deyip onunla itinir. Diğer rekatlarda Fatiha'dan önce besmele çekip direkt Fatiha'ya başlayabiliriz. Fatiha'dan sonra gelecek olan sureye nasıl başlayacağız arkadaşlar? Eğer sure başından başlıyorsak, Fatiha'dan sonra sure başından başlıyorsak besmele getireceğiz. Tevbe suresi hariç. Şimdi tevbe suresinin başında besmele yok. Eğer surenin ortasından başlayacak başlayacak olursak Bakara'nın ortasından başlıyoruz. Ammenin son bölümünden başlıyor isek orada besmele getirmemize gerek yok. Bunu da bu şekilde ne yapalım? Zikretmiş olalım. Diğer bir husus arkadaşlar bunu çokça görüyoruz. Namaza yapılan hata. Camiye girdiğiniz zaman adama bakıyorsunuz ki sünnette ya da farz namazında Adam kafasıyla ne yapıyor? Sağ solu seyrediyor. Hatta bazıları kafayı kaldırmış, tavana bakıyor. Avizeleri sayıyor. Caminin hatlarını okumaya çalışıyor. Böyle. Girenleri sayıyor. Onlar bunları takip ediyor. Bunların hepsi namazda yasak olan hususlar. Bununla alakalı vaid. Çok tehditler var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ma ba'lu aqwa min yerfa'un absarahum fi salatihim namaz kılarken gözleriyle böyle yukarı bakanlara ne oluyor yani bunlara bunlar ne yapıyorlar faşat ta kavluhu fi zalik hatta böyle sesini ve sözlerini daha da sertleştirerek diyor ki le'entehun an zalik ya bu bunu yapmayı bırakırlar Dewle tuxtafen ne abu saaruhum ya da gözlerin ne yapılır onlardan alınır, Aynen. kör olunur, kör olurlar. Demek ki, Sabah abi, namazda insanın böyle yukarı doğru bakması, o kimsenin neyle karşı karşıya olmasına sebep oluyor, kör olması. Hatta nebi Aleyhisselatü vesselama soruluyor bu az önceki rivayet İmam Bukhari'nin rivayeti. Başka bir rivayette Aişe radıyallahu anh diyor ki: "Saeltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani'l-iltifat fi's-salah." Aişe radıyallahu anh diyor ki: "Nebi Aleyhissalatu vesselam'a namazda sağa sola bakmakla alakalı soru sordum. Yani bu nedir?" Dedi ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: <gülüyor> "Hu'l-ihtilasun yahtalisuhu'ş-şeytanu Nedir o diyor? Şeytanın neydir o? Çalmasıdır diyor, çekip almasıdır. Kulun namazından kaçırması bir şeyleri ecri düşürüyor. Hanemdan bas rahat diyor ya? Kimisi namaza durar 10'da 10, kimisi 9'da 10, kimisi 3'te 10'da alır. Herkesin namazdan aldığı şey farklıdır. Nebi Aleyhisselam bu az önceki Ayşe Radıyallahu Anha'nın rivayeti de yine Bukhari'de. Başka bir rivayette İmam Müslim'in rivayetinde diyor ki: "Leyen tehyenne akwamun yerfa'un absarhum ila's salati." <gülüyor> Namazda gözlerini yukarı diken kavimler, insanlar bu işe bir son versinler diyor. <gülüyor> Şayet böyle yapmazlarsa artık onların diyor basarlar basarları, o gözleri artık onlara ne yapılmaz? Geri? Gelmez. Geri verilmez. Yani kör olur adam. Namazda ihtiyaç dışında arkadaşlar insanın yani ihtiyaç dışında sağa sola bakması mekruhtur. Peki namaz ne zaman batıl olur? Yani bir insan namazla sağa sola bakarsa boynuyla kafasıyla ve hafiften dönerek, hafiften vücuduyla meylederek bakarsa sağa sola namazı bozulmaz. Namaz ne zaman batıl olur? Diyor ki ilim ehli insanın vücuduyla artık ne yapması? Kıbleden dönmüş olması halinde. Yani artık sen vücudunda öyle bir dönüyorsun ki kıbleyi ne yapmıyorsun? Karşılamıyorsun. Kıbleye yönelmiş kabul edilmiyorsun. O halde ne olur? Namaz namaz batıl olur. Diğer bir husus arkadaşlar namazda çokça yapılan hatalardan bir tanesi. Gözlerin ne yapılması? Namazda kapanması. Bu da mekruhtur arkadaşlar. İbnül Kayyip Rahim Allah diyor ki ''Velem yekun min hediyye sallallahu aleyhi ve sellem'' tığmıdu aynayhi fi salah. Eleyhisselamın namazda gözlerini kapatması onun uyguladığı sünnetlerden bir şey değildir diyor. Fakat takaddame ennehu kana fi teşehhüd yumi'u bi basarihi ila usbu'ihi fi du'a ve la yucawizu basaruhu bu vesileyle değinelim. Namazda teşehhüdde de da parmağına bakması hariç yani gözleriyle ne yapıyordu? Parmağına bakıyordu teşehhütte. Kafasını çevirerek değil. Onun dışındaki bütün yerlerde secde ettiği yere bakıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Secde ettiği konu yere bakıyordu. Diyor ki i̇bn Rahim Ahullah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor teşehhütte, duada biliyoruz ki biz ne yapardı? Parmağına bakardı. Yani gözleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapatması onun sünneti değildi. Firuz Abadi diyor ki... kana sallallahu aleyhi ve sellem... ...yeftehu aynayhil mübareke fîs-salâh. Nebiy aleyhissalâtu ...o mübarek gözlerini namazda ne yapardı? Açardı yani. Kapatmazdı. Ve lem yukun yugmiduha... ...kema yef'alhu ba'dul muta'bidîn. Bazı ibadet ehli... ...âbitlerin yaptığı gibi diyor. Nebiy aleyhissalâtu vesselâm ne yapmazdı? Gözlerini... ...kapatmazdı. Bazı ilim ehli bu konuda tafsil getiriyor. Diyor ki eğer namaz kıldığın yerde... Böyle çok cafcaflı, seni namazdan alıkoyan, namazda huşuğunu götüren bir şeyler varsa, gürültü varsa diyorlar bu, bu durumda diyorlar. namazda gözlerini ne yapabilirsin? Kapatabilirsin. Huşuğu yakalayabilmek için. Ama asıl olan eğer şey yoksa ne yapmayacaksın namazda? Gözlerini kapamayacaksın. Başka bir husus arkadaşlar. Kestratul hareketi vel abetu fissalâ. Namazda çok hareket etmek. Yani özellikle bu hani şeytanın maalesef e, taassup çukurundan, bataklığından allah Teala'nın hidayet verip çıkardığı şeytanın da başka bir taraftan yaklaştığı kardeşlerimize görüyoruz bunu. Adam diyor ki tamam artık biz Hanefi mezhebine taassup etmiyoruz. Yani üç hareket. Hanefi mezhebine göre ney? Üç hareketi yaparsan namazın bozulur. Yani bu adam bunun namazı bozmayacağını öğrendikten sonra bakıyorsun ki namazda kıyamda sakallarıyla oynuyor. Takkiyle oynuyor. Üstü başıyla oynuyor. Şeytan ne yapıyor onu? Buradan yakalıyor. Yani ne ifrat ne tefrit arkadaşlar. Namazda ilmihal diyor ki çok sayılacak. Ve peş peşe olacak hareketler namazı bozar. Mesela bazen görüyoruz. Yani Arabistan'da da oluyor bu daha çok. Adam başörtüyü takmış. Yani bir rekat içinde Fatiha <gülüyor> ve o orada Fatiha'dan sonra okuyacağı sure zaman zarfında. O başındaki başörtülü o kadar çok oynuyor ki yani ona düzün çok. Yani bu hareket çok. Yani bir kere oynaması, iki kere oynaması, üç kere, dört kere değil. Yani adam artık ondan meşgul, onunla uğraşıyor. Bunun namazı batıl arkadaşlar. Artık dışarıdan bakan bir insanın çok dediği yani. Örfen çok olan bir şey. Bu hareketler ne yapar? Namazı bozar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazda böyle elleriyle çok hareket eden insanlar görüyor. Yani Ellerini tabi eskiden Namaz biliyorsunuz tedarruç olarak, tedricen farz kılındı. İnsanlar ilk başta nasıldı? Birbirlerine selam veriyorlar namazda. Esselamu Aleyküm, nasılsın, iyi misin? Hem namaz kılıyor hem konuşuyorlar. Öyle miydi? Sonra vahiy geldi, dedi, dendi ki bu namazda kendi aranızda konuştuğunuz beşer sözünden hiçbir şey ne olmaz? Olmaz. Helal olmaz. Sonra insanlar ne yaptı Namaz kılmayı öğrendiler. Çünkü, düşünsene sen. Cahiliye döneminde yaşamış insanları. Yani belli başlı bir ibadetler var ama yani şeylerin kalıntıları. Namazda düşün, sahroş namaz kılan var. Şiki namaz kılan var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları terbiye ediyor. Bakıyor ki insanlar elleriyle hareket ediyorlar namazda. Selam veriyor belki, geçiyor. Değil mi? Hatta nasıl namazda selam alınacağını da öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl alınacağını. İnsana, sana birisi namazda selam verirken girdi, selamu aleyküm dedi. İçeride kimse yok ve sen varsın. Nasıl selam olacaksın? E, şu şekilde kalacaksın. Şu şekilde. Allahü Aleyhisselatü ellerini böyle ihtiyaç olmadan namazda oynatan adamları görünce, Mali ara'kum rafiyi, aidye'kum ke'ndha aznabu kha'ilin şums. Diyor ne oluyor da görüyorum el böyle namazda ellerinizle hareket ediyorsunuz sanki diyor. Vahşi, azgın at mı denir? Ne denir ona? Böyle yani terbiye edilmemiş atların diyor kuyrukları gibi diyor elleriniz havada geziyor namazda. Yani namazda niye oynuyor kıpır diyor bu elleriniz? Aynı bu hani... Ne at denir onlara böyle terbiye edinmeyen atların bir ifadesi vardır. Hırçın. Atların diyor kuyruklarının oynadığı gibi. Sizin diyor elleriniz niye oynuyor namazda? Aleyhisselatü vesselam onlara ne yapıyor? Eskinu fissalâ. Yat uskunu sala Namazda sükönetli olun. Yani Ağırbaşlı olun. Orayı burayı seyretmeyin. Oranız buranız oynamasın namazda. Aynen öyle evet. Tabii bu konuyla alakalı böyle hutbelerde bazen Arap aleminde özellikle insanlara nasiyet etmek için eğer ölçüde yoksa yani hadis ilmi de yoksa nasıl bizim maalesef memlekette takvim yaprağı arkasından her okunan hadis, hadis algılanıp insanlar arasında böyle anlatılır. Aynı şekilde Arap aleminde de eğer hadis ilmini okumadıysa bilmediyse şey Albani'nin adını duymadıysa bir adam hutbeye çıkmıştır böyle konuşur. Bu konuyla alakalı şu hadisi ben mesela çok duymuşumdur. Suriye'de özellikle Suriye'de hutbelerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle namazdayken namaz kılan bir adam gördüğü bir adamın namaz kılarken sakalıyla çok oynadığını gördüğü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu adam hakkında şayet bu adamın kalbi huşu, olsa, huşu bulsaydı, bu adamın kalbi huşulu olsaydı eli kolu da huşulu olurdu. Yani kalbi huşulu değil ki bunun namazda eli kolu huşulu olsun dediğiyle alakalı bir rivayet. Bilmiyorum siz duydunuz mu bunu? Ama bu çok meşhurdur. Bu hadis mevzu bir hadis. Bunu, buna da bu şekilde ne yapmak lazım? Değinmek lazım. Evet. Bir başka husus arkadaşlar. Namazda yapılan hatalardan bir tanesi de. Namazdaki rükünleri tam olarak ne yapmamak? Yerli yerince yapmamak. Mesela tekbirlerle alakalı. İftida tekbirinin ne olduğunu söylemiştik biz arkadaşlar. İftida tekbirinin rükün olduğunu söylemiştik. İftida tekbirinde aranan şart nedir arkadaşlar? İnsanın kıyam halinde. Kıyam halinde. ...dimdik dururken ne yapması? Tekbir getirilmesi. Geçen hafta bazı hatalardan... ...bahsederken... ...namaza sonradan yetişmiş ve... ...imamı rüküda yakalamış insanların koşarak... ...namaza girerken iftihar tekbirini... ...şu şekilde aldıklarını ne yapmıştık? Zikretmiştik. Bazılarının da... ...namaza başlamadan önce yere... ...gözlüğünü, cep telefonunu koyup... ...kalkarken... ...tam doğrulmadan tekbir aldığını söylemiştik. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Namazı bozan şeyler. Çünkü iftitah tekbiri nedir? Rukundur. Bunda aranan, olması gereken şartlar bunlardır. Eğer yapılmazsa namaz batıl olur. Diğer tekbirlerin hükmü neydi arkadaşlar. Rükû'ya Rukiye giderken, rükû'dan kalkarken semiallahu enhamide hemenin. Bu tekbirlerin hükmü ne? Sağ abi. Bunların hükmü farz, yani vacip. İntikal tekbiri dediğimiz bu tekbirler, yani rüküye giderken getireceğimiz tekbirler, Allahu Ekber diyerek getireceğimiz tekbirler, intikal halinde. Kıyamdan rüküye giderken söylenmesi gereken tekbirler. Şimdi bazılarının şöyle yaptığını görüyorsun. Tekbir getirmiyor, rüküye gidiyor. Rüküde Allahu Ekber dediğini görüyorsun. Yanlış. Yahut İmamla birlikte namaz kılanlar "Sami Allahu limen demezlerse eğer ki bu ilim ehlinin yani genç gördüğü bir husus. Cemaatle namaz kılındığında imam "Sami Allahu hamide" dediğinde arkadakinin "Rabbena ve lekel hamd" ileyatinmesi sünnettir. Caizdir yani. Bazı ilim ehli bunu bu şekilde görüyor. Ama burada gözden kaçan bir husus var arkadaşlar. Bu konu önemli. O da ne? "Sami Allahu zikriyle Rabbena ve lekel hamd zikri aynı yerde söylenen zikirler değil. Semi Allahu'l menhamide rükudan kalkış esnasında söylenen, Rabbena ve lekel hamd ise rükudan doğrulduktan sonra söylenen bir dua. Yani imama uydun. İmama uydun. İmam Rabbena Semi Allahu'l menhamide dedi. Sen kalkıyorsun. Rabbena ve lek'el hamd kalkarken diyorsun. Ne yaptın? Yanlış yaptın. Niye yanlış yaptın? Çünkü Rabbena ve lek'el hamd Rabbena ve lek'el hamd nerenin zikri? Ehtidalin, Kıyam. kıyamın zikri. Bu hususlara da ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Ama en yani güzeli en güzel imamlar birlikte semiallahu lüm'en hamide'de Rabbena ve lek'el hamd da doğrulduktan sonra söyle. Evet. Rukuyla alakalı değineceğimiz başka bir husus. Arkadaşlar. Rukuda ve rukudan kalktıktan sonra tamak yine yani Kemiklerin yerine oturması. Şöyle kemiklerin yerine gelmesi. Maalesef camilerde çok görüyoruz hacı amcaları. Adam rukuya gidiyor. Rukuda doğrulmuyor. Tam düz durmuyor. Hatta rivayetler var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada az sonra size e, nakledeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam alakalı. Su döküldüğü zaman suyun sırtında nebi, yere dökülmeden duracağı şekilde düz durmasıyla alakalı. Rivayette diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın sunu anlatan rivayette. Bu cami us e bakabilirsiniz bu rivayetle alakalı. İmam Şeyh Albani'nin Sıfat-ı Salatü'n-Nebi adlı kitabında da İmam Albani zikrediyor bu hadisi. Ennehu kâne iza raka'a sevvâ zahrahu. Nebi aleyhisselatü vesselam rükû ettiğinde sırtını ne abardı? Dümdüz yapardı. Hatta lew subbe aleyhil mâ. Sırtına su dökülecek olsa. Lesteqarra. Suna vardı orada. Dururdu. Adam rükûye gitmiyor. Hele hele kadınlar Türkiye'de namaz kılan kadınlar rükû yapmıyorlar arkadaşlar. O namaz yani batıl. İnsanın şu şekilde rükû yapması olmaz. Bazıları da kalktıktan sonra doğrulmuyor. Ne yapıyorlar? Hemen oturarak hop secdeye gidiyor. Bunların hepsi rükû Olsun. Secde olsun. Yapılan halaller, yanlışlar. Hatta Hüzeyfer radıyallahu anh Sahih Buhari'de İmam Bukhari'nin rivayeti bir adam görüyor arkadaşlar. Bu adam ne rüküsünü tam yapıyor ne secdesini tam yapıyor. Ne diyor Hüzeyfer radıyallahu anh? Ma Sen diyor namaz kılmadın. kılmadın. وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرِ أَلَّتِي فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا Sallallahu aleyhi ve sellem Tehdide bakın arkadaşlar Namazın terkinin küfür olacağına dair getirilen delillerden bir tanesi de bu ilim ehli Bunu da getiriyor Ne diyor Huzay Fadiyat Şayet diyor sen bu şekilde namaz kılarak ölürsen eğer Allah-u Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratmış olduğu fıtrat Ne o fıtrat? İslam fıtrat. Diyor onun dışında bir fıtrat üzerine ölürsün Hatta rivayetlerde soruyor Ahmet İmam Ahmet'in rivayetinde diyor, ne zamandan böyle, böyle namaz kılıyorsun? Adam diyor ki erbaîn sene. 40 senedir böyle kılıyorum diyor. Var bizim yani bizim analarımız, ablalarımız, teyzelerimizle bakın nasıl namaz kılıyorlar. Uyarın arkadaşlar etrafınızdaki özellikle bayanları. Orucuya gitmeyen, yarım yamalak namaz kılan secdede gelecek. İlaki daslarda. Ellerini, desteklerini yere dayayan, av hayvanlarının, yırtıcı hayvanların oturuşu gibi oturmayın. Nehine, nehine düşen insanları yapmak lazım. Uyarmak lazım. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle rükusunu, secdesini tam yapmayan kemiklerinin böyle secdeye gittiği zaman bir insanın alnı yere değecek, alnı basacak. Alnı burnu o yüzeye değecek mi, basacak yani. Bazıları var böyle değdirmiyor. Ben kime göstermiştim? Orada Umre'de birisine göstermiştim. Adam hiç secde etmiyor. Yani alnıyla burnunu yere koymuyor adam. Gelmiş bir diyardan hacca demek ki belki halı kokuyor diye, belki yani yüzü kirlenecek diye. Belki cehaletinden. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazını böyle kılan insanlara ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hırsız diyor. Hırsız. Ebû Katâde radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem "Esva'un e diyor ki? Hırsızların diyor en kötüsü hırsızlık yapanların diyor en çirkini "ellezî yasriqu min salati. namazından çalandır. la yutimmu rukû'ah" Valla sujudu, la etim murkuu aha valla ha. Ne diyor onun rukyuğu tamdır, ne de secdesi tamdır. Valla kuxu aha, ne de kuxusu tamdır. Bir rivayette de diyor ki, la yuki musul behu fir rukyuyi vas sujud. O diyor öyle bir kimsedir ki o hırsız Aleyhisselam. Rukyuda, rükûda rukyuda ve secde diyor, sulubunu ne yapmaz? Tam kaldırmaz yani. Rukyuda ve rukyuda ve seceden kalkarken ne yapmaz? Doğrulmaz. Adam secdeden kalkacak oturuş var iki secde arasında oturmuyor adam yarı kalkıyor böyle ne bir alestetiyor böyle kimselere ne diyor hırsız diyor ve en diyor kötü, kötü hırsızdır bunu diyor. Abdurrahman ibn Shibil r.a diyor ki neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nukratil gurab karganın karga gaga gagalaması gibi kılınan namaz. Hızlı hızlı böyle pıt pıt pıt pıt pıt. Vaftiraş-ı sub'u. Vahşi yırtıcı hayvanların yayılması gibi yayılmaktan ne yaptı? Nehyetti. Dedi ki secde. Dedi adam kadın yayılıyor yere. Birsekler yerde. Ha yani peygamber aleyhissal. Bakın arkadaşlar cahillik öyle kötü bir şey ki aleyhissal vesselamın hırsız dediği konuma da düşersin. Gözlerini kaybedersin dediği konuma da düşersin. Karganın gagalaması gibi benzetilmiş olan bir insan haline de düşersin. Çünkü cahilsin. Onun için size de diyoruz ki sen niye öğüt veriyoruz? Yazın, not alın. Yani ilim senin Allah katındaki hem değerini yükseltecek hem de yaptığın şeyi basiret üzerine yapacaksın. Sokaktaki başına buyruk neyi, niçin yaptığını bilmeyen insanlar gibi değil. Bu önemli arkadaşlar. Bunlar altın değerinde faydalar. Namazda elin nereye bağlanacağı, ne şekilde bağlanacağı, rüküyü nasıl yapacağız, tekbiri nasıl getireceğiz. Evet. Bu hususlar Bugün de yeneceğimiz hususlar Allah nasip ederse önümüzdeki hafta kaldığımız yerden namazın içinde yapılan hatalara, namaz ilgili hükümlere değinmeye devam edeceğiz. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaşların sorularını alacağız. Buyurun. Evet. Allah'a kip ver. Evet. Semiyallah ve minhaj ocd dedi ya. Evet. Biz de semiyallah ve minhajı lazım değil mi? Lazım değil. Dersek olur, demesek de olur. Eğer dersek kalkarken diyeceğiz. Ama kalkarken. De ben de Eğer ikisini de dersek kalkış esnasında ruku'dan kalkış esnasında semiallahül <gülüyor> doğrulduğumuz zaman da rabbena <gülüyor> velekel hamd diyoruz. Evet, Sami abi seni onu alalım. Ders bitmedi arkadaşlar. İmam Malik'in bir dolayı bahsediyor Evet, bu zikrediliyor. Yani onun hayatından bahsedilirken son dönemlerde tavana asılarak omuzlarının çıktığı bu şekilde azap gördüğü, işkence gördüğü ve daha sonradan da artık ellerini bağlayamadığıyla alakalı onun hayatını nakleden bazı ilim tarafından zikredilmiş. Ama bugün de naklettik. İmam Malik'in görüşü namazda sağ elin sol el üzerine ne yapılması? Bağlanması. Aynen. Ha, böyle bir şey de var, vecih de var. Bunu da zikreden ilmehli var. Evet İsmail abi. Hocam. E, hani diyor, bazı arkadaşlar eee ellerini Evet. Şimdi Abdullah ibn Mesud rivayeti İmam de geçiyor. Nebi Aleyhissatü vesselam iftitah tekbirinde kaldırırdı, başka kaldırmazdı diye. Hadisin bir kere sıhhati konusunda ihtilaf var. Sayı olduğunu kabul etsek bile şöyle bir kaide kural var. Usul olarak müspet olan nefyedene ne yapılır? Müsbet olan ispat eden bir şeyin var olduğunu ispat eden olmadığını söyleyene her zaman için ne yapılır? Evet. Takdim edilir, tercih edilir. Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, felak ve nas surelerinin Kur'an'dan olmadığını söyleyen bir sahabe. Değil mi? Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, felak ve nas sureleri Kur'an'dan değildir diyor. Bunlar diyor Peygamber'e öğretilmiş dualardır diyor. Ama Kur'an'dan değildir diyor. Ama onun dışında biz onun Kur'an'dan olduğunu ispat eden rivayetleri alıyoruz. Yani Abdullah İbni Mesud bunu söyledi. ve Peygamber'e en yakın sahabelerden bir tanesidir. Ondan dolayı bunun sözünü alalım. Değil. Yine mesela Abdullah İbni Mesudu radiyallahu anh rükû esnasında rukuda da biliyorsunuz ilk emir insanlar rükû'ya rükû etmekle emrolunduklarında namazda nasıl rükû ediyorlardı? İki elini el çaklatır gibi birbirine bitiştirip iki bacak arasına koyarak rükû ediyorlardı. Şu şekilde. Daha sonra münesk olundu. Dizler üzerine el konuldu. Konulmak emrolundu. Ama Abdullah bin Mesud radıyallahu an ilk şekilde amel etmeye ne yaptı? Devam etti. Bunu da Hanefi mezhebindeki arkadaşlar almıyor mesela. Bizler diyoruz ki ya, rivayetin sahih olma şartına binaen Nebi aleyhissalatü vesselamın elliye yakın sahabesinden Bundan içinde cennetle müjdelenmiş olanlar da var. Ellerini kaldırdığı sabit olmuştur. Bu sünnettir. Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Biz bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Yani bu Abdullah bin Mesud'un rivayeti bu sünneti uygulamamızda ne yapamaz? Engel olamaz. Evet. İnternet üzerinden sorusu olan arkadaşlardan konuyla alakalı olan sorular alalım. Ebu Merve'nin sorusu var. Bu kadın ve erkeğin namaz kılma şekilleri farklı mıdır? Kadınla erkeğin namaz kılma şekilleri farklı değildir. Hatta rivayette kadınlar erkeklerin kardeşleridir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bugün kadınların namazının erkeklerin kıldığı namazdan farklı olduğunu söyle alimlerin bu konuyla alakalı zikrettikleri hiçbir delil yok. Akli delilleri var. Diyorlar ki kadın namazda biraz daha ne olması lazım? Ester olması lazım, kapandı olması lazım. Bundan dolayı. Biraz olayı büyüt, bazıları tarafından da büyütülmüş. İşte secdede göğsleri belli olmasın diye ne yapılmış? Yere konulması hoş görülmüş. Rükuda tam eğilmesin. Hakeza hafiften böyle kafasını büksün denmiş. Ve böylece Nebi ve Vesselam'ın apaçık net sarih sünnetine ne yapılmış? Muhalefet edilmiş. Evet. Buyur. Bazen ikinci rekattayken yola yetişiyoruz. o Şimdi... İmam selam verdikten sonra biz ayağa kalkıyoruz. Burada tekbir getirmemiz gerekir mi? Yani getirilir mi? Getiriyorlar veya böyle. yok burada tekbir getirmeyeceğiz. Yani çünkü bizim eğer 3. rekat 3'e mi kalkıyoruz biz? Biz 4'e kalkıyoruz mesela. Evet. İmam selam verdi. Biz 4. rekatımızı kılacağız. Tabii. Ha, biz 4'e kalkarsak getirmiyor. Bizim, bizim eğer 3. rekatımızsa 3'e kalkıyormuş gibi kalkıyorsa getireceğiz. Yani sadece 3. rekatla tabii. 3. rekata Hayır. İlk de şahütten. İkiden üçe kalkarken ellerimizi ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Evet. Ee, İmam Fatiha'yı dışarıdan okusa da e, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Hadisine binaen Fatiha'yı iade edenler var. Evet olabilir. Yani Biz de edelim mi? Bu yani bu, bu, bunu zikredeceğiz inşallah. Bu derslerde bunu yine tekrardan değineceğiz. Yani iki de güçlü görüş. İmam Fatiha'yı okusa da sesli olarak okusa da arkasından Fatiha'nın okunulması gerektiği. İmam Fatiha'yı sesli olarak okuduğu zaman İmam'ın dinlenilmesi gerekip onun ile yetinilmesi gerektiği iki görüşle güçlü görüş. Burada insan yani hangisini alırsa yani burada bir beys yok. Evet. Sübhaneke Allah'ıma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve